Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Bir Dünya Mirası programında beraberiz. Selamlar, sevgiler herkese. Ben Derya. Merhabalar ben Asu Teknik Masada Robi bize destek veriyor Teşekkür ederiz Selahattin galiba şey e, Özlüyoruz Selahattin'e ama Robi var yaşasın <gülüyor> <gülüyor> e, Destekçimiz Sema Kaygus'a çok teşekkür ediyoruz Bugün e, sevgili konuğumuzu takdim etmeden önce e, Önemli bir kırılma noktası var adalar için Hemen kısacık ondan bahsedeyim ben, sen de devamlı <gülüyor> getiristler. Olur zaten alsın. bugün programda. Evet. Çok önemli zaten. başlık çünkü gerçekten adaların kırılma noktası. Ee, beşinci Koruma Kurulu 10 Ocak e, 2020 geçiş dönemi yapılaşma koşullarını. Onayladı ve yürürlüğe girdi ee, ve böylece yani biraz hızlıca e, özetlersek bütün boş parseller e, kamu kurumlarına, milli emlak, İBB, vakıflara ait boş parseller Üzerinde de tescilli, üzere. tescilli kültür varlığı bulunmayan. Evet açılmış durumda Hı. ayrıca tescilli bir yapıyı yıkmak için de deprem raporuna da. ...artık ihtiyaç yok ki... ...tescilli bekleyen çok yapı var... ...hatta %75'i... ...testilsiz denildi... Ee, ...ve e, böylece... E, ...özellikle de... ...modern mimarlık mirası... E, ...acımasız bir süreç içinde... ...şu anda tehlikeli bekliyor... ...ve tamamı sit olan adalar... ...diyelim, hatırlatalım... Ee, ...kentsel ve... E, ...arkeolojik sit adalar, aynı zamanda... Doğal, ...doğal sit. Doğal. Evet. Evet. ...ve... Modern mimarlık mirası deyince de sevgili Hasan Çalıştırı buraya davet ettik. E, kendisi efendim adalı oluyorlar. Değil mi Hasan evet, Bey? <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet merhaba. hoş geldiniz. Sağ olun. Sizi hep denizde şey, teknenizde görüyordum evet. ben böyle uzakta giden süzülen bir böyle <gülüyor> evet, Hasan evet, Çalışlar. <gülüyor> teknede görüyoruz yakışıklı bir adam orada ben <gülüyor> Aman, görmedim hemen. ama buradan iz izleyicilere radyodayız da evet. görüyoruz. Ee, şey Hasan Bey sizi e, kısacık isterseniz bilgilerinizi verelim. E, Erginoğlu ve Çalışlar Tasarım e, Merkezi. ...kurucu ortağı mimarsınız... ...Mimarsınay Üniversitesi'nden sonra da... ...yüksek lisansınızı... ...Yıldız Teknik Üniversitesi... ...yine mimarlık e, fakültesinde Hı -hı. yaptınız... ...93'te de... E, ...firmanızı kurdunuz... E, ...yurt içi... ...yurt dışı birçok ödülünüz... ...makaleniz var ama bizi... ...bu bilgileri daha fazla almak istiyorsanız... ...Dünya Mirası Adalar... ...Facebook, Twitter ve Instagram... ...sayfalarımızdan takip edebilirsiniz... Evet aslında adalar e, modern mimari mirası ya da modern mimari varlıklarıyla çok konuşulmayan e, yerler daha ziyade hani 19. yüzyıl ahşap binalarıyla değil mi e, hep bahsedi geçen ve bu minvalde koruma altına alınmış e, ahşap binaların çoğu diyelim ki e, tescillenmiş. Ama e, ilginç bir şekilde modern e, döneme geldiğimizde sanki hayat durmuş gibi böyle bir ilginç bir durum var. Hasan siz bu konuyu tabii ta takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Belki buradan girebiliriz adalara bir de modern bir mimarlık gözünden mimar olarak bakmak. Aslında adalarda modern mimarlık ya da işte tarihi binalar klasifiye dolmuş eski ahşap konaklar diye bakmamak lazım. Adaların şöyle bir şansı olmuş tarih boyunca hep iyi binalar üretilmiş burada. Yani Ahşap köşkün de kalitelisi ve iyisi üretilmiş. Bugün işte bir Paşa'ya baktığınız zaman, Hoca Pula'ya baktığınız zaman filan çok kaliteli ve unik örnekler. Boğaz'da bile hani bu kadar çok çeşitliliği ve farklı döneme ait, farklı özellikleri bir arada bulundurun. Hem mekansal hem dışındaki süslemeler olsun. Ahşap binaları da bu kadar fazla çeşitlilik içinde, bu kadar küçük bir alan içinde konsantre bulmak İstanbul'da güç Diğer taraftan işte Demokrat Parti sonrası servetin el değiştirmesi vesaire bir takım şeyler İstanbul Burcu Vazisi, sanayileşme oradan işte kazanılan servetle adada bir imar faaliyeti olmuş belli ki 50'li yıllardan itibaren 45 yani savaş sonundan itibaren buralarda çok nitelikli belli ki işte İstanbullu işte batılı zihniyetle yetişmiş bir takım aileler olması gerektiği gibi devrin iyi mimarlarını tutup kendilerine birer kâşhane yapmışlar ve bunların hepsi ee, çok şükür ki adada inşaat yapmanın imkansızlığı, zorluğu, pahalılığıyla korunup bugüne kadar gelmiş. Aslında bu evlerin pek çoğundan o yalı bostancı hattında, Suadiye'de Şaşkın Bakkala kadar onu hatta da vardı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum ve ben bunların hepsini teker teker işte 77-78 yılındaki o imar faaliyeti sırasında yok olduklarını e, çok iyi hatırlıyorum. Şimdi aynı şeyin adalarda olması ise bende büyük bir travma yaratıyor. Ve, 78 e, yani şöyle aslında adalarda da böyle bir dönemleme var değil mi? Yani 80'li yıllarda da adalarda aslında karşı kıyıda görülen bir tahribat şey, olmuş. olmuş. Tabii ki olmuş. Sizin bahsettiğiniz bu yapılar 50 daha yıllar, çok e, 50'li 50 yıllar değil mi? tabii ki. 50-60 arası hmm. hatta 47-40 yani savaşın hemen sonrasından hmm. itibaren e, yapılmış iyi modern örnekleri var. Hepsi devrin çok önemli mimarlarına ait. İşte Sedat Bey'in de var, Maruf Bey'in de var, ee, Zeki Sayır'ın kendini yaptığı ev var, Vedat Tekin var filan. Yani bütün e, Cumhuriyet döneminin önemli simaları kendilerine e, veya e, müşterilerine ev yapma Aslında bu çok önemli şeyi. bir konu yani bunun altını çizmek Hı -hı. lazım. Çünkü adalar hakikaten mimari olarak kendinizi gösterebileceğiniz, Hı -hı. E, yani yer olarak da imkan olduğu için... Deneyli, deneyim, den, ...deneysel de belki düşünebileceğiniz... ...ve inşaat deneyimleri yapabileceğiniz... ...ilginç bir şey... ...çünkü tuval e, e, güzel... Evet. E, şimdi ne kadar iyi bina da yaparsanız yapın... ...bugün mimar olarak hani pek çok farklı... ...coğrafyada çalışma şansımız oluyor... ...ama... E, ...bina tabii hep çevresiyle ilişki içinde bir... ...o kontekst içinde kendini gösteren... ...bir sanat eseri... ...olarak değerlendirilebilir... Fakat genellikle ne bileyim İstanbul'daki o atomize olmuş e, patern şehir yapısı içinde ne kadar e, ustalıkla bir bina yapılsa dahi e, ancak işte yakından çekilmiş çevresiyle ilişkisini mümkün olduğu kadar saklayan fotoğraflar o binanın kalitesini gösteriyor. E, çevresiyle ilişkisi maalesef iyi kurulamıyor. Ada bu anlamda tabi eşsiz bir fırsat. Peki. Bir de aslında ilginç bir şey daha var. Yani burada modern dönemde ya bu dönemdeki binaların Geçmiş dönemin stilleriyle, tarzlarıyla da bir diyaloğu var. O var. anlamda belki Türkiye'deki o erken dönem modernlik e, arayışlarına da ilginç ipuçları sunabilecek mimari ve, tarzlar var. E, belli periyodlarla, mesela beşer sene arayla aynı mimarın yaptığı binalarda muazzam değişiklikler de görebiliyorsunuz. E, mesela... Bir laboratuvar gibi. bir, bir laboratuvar, mimarlık evet. müzesi diyoruz adalar için. Mesela i̇şte, Sedat Bey'in e, Okyar Köşkü'ne bakın. Hemen arkasından e, Derviş Villası'na bakın. Aralarında işte e, 14 yıl filan var yanılmıyorsam. 14-15 yıl. Yani bambaşka iki e, mimari dilden bahsediyoruz. O dönemde dünyada da tabii e, çok derin değişiklikler oluyor. Dünyadaki o hızlı değişimler e, mimari de de karşılığını buluyor. Bu da adadaki e, yapılaşmayı da doğal olarak evet. etkiliyor. Peki o zaman e, bugünümüze gelirsek e, Motola binası herhalde evet. en iyi örnek olacak. Tehlikeyi evet. iyice anlayabilmemiz Motola ve dönüşümü binası, de e, hayal etmemiz simülasyonu yapabilmemiz için. O? Yani o... Motola binası çok süper sevimli bir binaydı. Ee, yani şey, Çankaya Caddesi'nden e, Nizam'a doğru Büyük giderken adada. sağ tarafınızda tam Heybeli adaya doğru, Heybeli da en güzel kısmına doğru bakan e, hafif düşük kottaydı ve tek eğimli bir çatısı vardı. E, diğer e, denize kadar uzanmaz e, şeyde önünde bir parsel daha var. Tek eğimli çatısıyla iki katlı olurdu e, kottan e, ortaya çıkan farkla ve orada yuvarlak kolonlar üzerinde dururdu. Orada çok Bir gelenme şeyi de vardı yani. çok zarif yapılmış küçük mekanları olan o satılık olduğu zaman hemen girip içine de bakmıştım filan son derece kompakt iyi tasarlanmış bir e, zarif binaydı ve e, hepimizin gözü önünde işte depreme ve dayanıksız raporu alındı bir şekilde e, yıkıldı ve yerine de bir gazulet bir bina yapıldı yani, bilmeyenler için söyleyelim Motola'nın Avrupa'da olan binaları koruma altında evet. bilinen bir mimarmış o zaman Tabii. ve bunun yerine yapılandan da istersin yapılan e, inşaat ve evden de bahsetmekte fayda var. Çünkü sizin biraz önce dediğiniz peyzaj, o Pitorex'in güzelliği, yapıların evleri vesaire ama bu peyzajın dahi önüne çıkıp peyzajı gerçekten <gülüyor> kullanıyorum Hazulet kelimeyi rezil, rezil edecek bir bina oraya kondu. Yani, şimdi ee, oraya, yani bunu koruma kütle... kurulu izin verdi. Projenin onayını beşinci koruma kurulu imza attı. Bugün yine tek yetkili beşinci koruma Hı -hı. kurulu. Ve bundan sonra olacaklarda böyle binalara imza atacak Hı -hı. demektir. halihazırda hazırda çünkü bir estetik kurul falan oluşturulmuş değil değil mi? Değil. Aslında koruma kurulunun görevi estetik olarak da bu konulara Hı -hı. E, şey yapmak. E, koruma kurulları zaman zaman çok hassas davranıyorlar. Yani bu Motola binasının... E, Nasıl gözlerinden kaçtı bilmiyorum. Bence o bina yıkıldıktan sonra onların önüne gitmiş olmalı ki e, diyeceğim. başka bir Çünkü yıkımına onayı koruma kurulu mu vermiş yoksa e, deprem analizleriyle bir e, çürük rapor alıp o bina ortadan öyle kaldırıldı. Oldu, evet. Orada emin değilim. Eğer öyle olduysa bina zaten önceden ortadan kaldırılıp sonra kurula gitmiştir. Dolayısıyla onun tescillenmemiş olması bir te şey... Yazık. Hı -hı. Dolayısıyla hani e, benzeri pek çok mimarın işte Denari'nin, e, Sedat Bey'in, e, Abdurrahman Hancı'nın, Turgut Cansever'in falan pek çok bilansı var. Ya evet onu soracaktım e, ne, ne kadarını uzmanın, tescilli bu bunların, modern eserlerin? Bir kısmı tescilli. Mesela bizim ev Maruf Önal'dır tescilli. Diğerlerinin hepsi envanteri tutulmuş ve kayıt altına alınmış olduklarını biliyorum. Fakat e, bir şekilde tescil işlemi yapılmamış kurulum gündemine gelmemiş olabilir veya farklı bir takım e, şekilde aslında durmuş bir olabilir. Aslında buradan şey söyleyebiliriz yani Dokumama aslında mal sahiplerinin, hayır bir de büyük sahiplerinin de yani aslında kendi binalarını korumak üzere belki tescilletmek için yani bu buranın bir kentsel sit alanı evet. olması yetmiyor yani Ama. gidip binanız için e, grup kararı aldırmanız Burada gerekiyor. Yine müzin rant ekonomisinde mümkün. Mü? İşte biz varsayıyoruz ki yani adalarda böyle bir bilinç evet. var ve insanlar e, evlerini korumak Şimdi istiyorlar. Şunu sormak isterim, Matula binası yıkılmasaydı ki değeriyle bugün yerine yapılan standart, yani İstanbul'un herhangi bir yerinde görebileceğiniz standart bir apartman yapıldı. işte. sıva temiz bak bir çatısı var. Kibrit kutusu. Evet. İki komşulardan 3'er metre, yoldan 5 metre çekme <gülüyor> mesafelerinle evet. riayet etmiş. Böyle bir apartman. işte içinden 3 ya da 4 daire çıkmıştır. Hakikaten ee, daha kıymetli bir e, gayrimenkul değeri ortaya çıktı mı? Ben buna da inanmıyorum. <gülüyor> Çünkü e, elimizde çok güzel bir Boğaziçi örneği var. Buna emsal teşkil edecek. Hatırlayın askeri vücunda öncesine kadar e, Boğaz'da da yıllar yakılırdı. Ya yandı diye ka kağıt alınırdı ve şey yerine işte apartman yapılırdı falan filan. Bugün kalmış olan tarihi yıllardan bir tanesi mi daha kıymetli yoksa onların yerine yapılmış olan e, apartman yalı apartmanlarının e, toplam değeri mi, değer mi? Hmm. daha kıymetli sorusu. Zaten bunun e, cevabını veriyor. Kaldı ki o apartmanlar yapılmasaydı ve işte 50 tane daha fazla ahşap yalı olsaydı Boğaz'da bugün. Boğaz'ın tamamı için bir e, değer çarpanı düşünürsek o çarpan şu an... İstanbul'un zaten en üst e, şey ise, <gülüyor> nümerik değerindeyse çok daha fazla bir e, nümerik değere ulaşacaktı diye düşünüyorum. Dolayısıyla ada içinde bu herkesin özellikle mal sahiplerinin uyanıp e, bu binaların korunmasının onlar için çok daha e, uzun vadide e, değerli olduklarını. Ee, anlamaları nerede yaşadıklarını bilmeleri gerekiyor. Bu yasalar yani. olmadan mümkün mü sadece onların Değil. iyi niyetine bırakarak? Yani Hayır. çünkü biliyoruz ki işte yurt dışında gidip de çok imrendiğimiz bütün izlerini gördüğümüz tarihi yerlerde bir minicik duvar için. Ee, ...sizi bambaşka yerlerden e, dolaştırıyorlar evet. i̇şte, ve size şey hissettiriyorlar gerçekten... ...siz buradan gelip geçensiniz, çok da öneminiz yok, bugün var, yarın yoksunuz... ...bizim amacımız bu tarihi mirası korumak, bunu hissettiriyor da... ...şimdi adalarda da mesela bir kişinin işte e, arazisi var ve burada bir şey yapmak istiyor, tamam gelirim... Ya ama burası sit alanı bir gelecek kuşaklar için miras dediğimiz yerde. Bu mu önemlidir? O bir kişinin, üç kişinin gelir durumunun daha iyiye gitmesi veya o arsada beklentilerinin karşılanması mıdır? Kaldı ki e, o bir kişinin gelir durumunun iyiye gitmesi diğer bütün adadakilerinin e, demin bahsettiğim çarpan değerini düşürür. Yani biz Matolo evi gibi on tane değer daha kaybedersek, Adana herkesin çarpanı, değeri düşer. Evet, herkesin de bütün adanın değeri <gülüyor> evet, düşer. Dolayısıyla evet. bu konuda herkesin e, uyanık olup adayı e, bir bütün olarak, bütün olarak korumak, korumak. E, konusunda bilinç sahibi olması evet. gerekir. Şimdi buradan geçir, geçiş. Evet. Ben de arkaya 3 daire yapayım. Oradan da para kazanayım filan gibi şeyler. Adanın değerini yerle bir eder. Sizin evet. gayrimenkulünüz de sonra ...İstanbul'un herhangi bir mahallesindeki gayrimenkul olur. Yani yasaların uygulanması, var olması burada çok önemli. Evet, aslında yasalar uygulanıyor. Fakat maalesef yasalarımızda modern mimarlık ürünlerini... Hı hı. ...bir kültür varlığı olarak tescil etmek konusunda bir duyarlılık yok. Şimdi bunu yapmak için Dokomo diye... ...Dokumentasyon ve Konservasyon Demoniman Modern... Yani ...modern mimarlık ürünlerinin korunması ve dokümanta edilmesi diye bir uluslararası kurum var. Bunda Türkiye'de bir temsilciliği var. Bunlar bu konuda çalışıyor e, bu evet. müesseseler. Ve kurul ve dokunma ilişkisinin kuvvetlendirilmesi e, bence çok önemli. Ki o zaman şimdi kurulda oturduğu yerden e, adadaki e, adaların bile zor bulup bildiği bir e, evin ...korunmaya değer bir kültür varlığı olup olmadığını oturduğu yerden bilemez. Şimdi kurula da sürekli suç atarak şey yapmamamız hı -hı. lazım. Beklentilerimiz Beklent var demek ki kuruldan. <gülüyor> Ama öyle olmaz. <gülüyor> Dokumum yani. Başka bir şeyin hı -hı. Ya, ya üniversitelerin ya mimarlık yani, merkezlerinin evet. bir takım envanter çalışmalarının... ...alıp kurula birileri tarafından götürülüp işletilmesi, çalıştırılması ve tescil ettirmeler lazım. Kurul kendi kendine böyle bir şey yapacak ekibi de yok. Niye yetişsin kurul? E en iyi kurum dokomumu mu? Başka e, hangi kurumlar bunu yapabilir Dokumum mesela? Bu dokomumu uluslararası anlamda evet. geçerliliği Evet. Bir olanı. de koruma amaçlı imar planları tabii ki. Tabii. Şimdi koruma amaçlı imar planları eksikliğinden dolayı zaten bu e, bugünkü duruma düştük. Geçiş dönemi Yani Geçiş aslında... dönemi imar evet. ne demek olduğunu da izleyicilerle aslında bir paylaşmakta evet. evet, fayda evet. var. Evet. Ne demek bu? E, geçiş dönemi imar şartları e, bir bölgenin e, veya doğal sit veya e, arkeolojik sit alanı olabilir. Kentsel sit. sit olabilir. İmar şartları oluşmadığı zaman yani burası ile ilgili onaylanmış bir e, imar planı, bir bölümün imar planı ilçe belediyesi ve büyükşehir tarafından onaylanmadığı zaman oradaki hak sahiplerinin mağdur duruma düşmelerini engellemek için yürürlüğe konan bir e, süreç şu anda da... Planlar çıkana kadar. Evet, 1 bölü 5 bin Nazım İmar Planları İstanbul Belediyesi'nin daha önce hazırladığı 1 bölü 1000 olarak e, büyük ad, yani adalar, hep büyük ada diyorum ağız alışkanlığı ama adalar için e, onaylanmadığı için... Onaylanmıştı da sonra mahkemeye, mahkemeye gitti mi? gidildi. Mahkemede, mahkemede iptal edildi. oldu. E, burada bir şey oldu. Hak kaybı söz konusu oldu. Hak kaybı olmaması için de bu kanun devreye giriyor. Şimdi bu an... Şu anki durumda gayri hukuki hiçbir şey yok. Hı hı. Ama bunun tehlikeleri var. Ee, çünkü demin programın başında bahsettiğiniz gibi e, kurula götürüp bir proje gösterip e, işte eğer ki ağaç kesmiyorsanız mevcut e, kodlara ve e, arazin doğal yapısına uyuyorsanız kurul o projeyi beğendiği takdirde belediye bunu reisen kabul edip Rusat vermek zorunda. Yani siz inşaat yapmanın önünü açıyorsunuz. Hı hı. Burada şunu da söylemek zorundayım. İnşaat yapmak da her zaman kötü bir şey değildir. Evet insanlar parsellerine inşaat yapabilirler. Bunda e, ayıp veya kötü bir şey yoktur. E, adada da her zaman bir inşaat faaliyeti olmuş. Bu güzel modern mimarlık ürünleri de birileri inşa ettiği için vücuda gelmiş. Onun için yeni yapılacak olanların da belki ileride benzer sanat eserleri hı. olabileceklerini de umabiliriz. Hı hı. Fakat bunu umabilmemiz için bu e, muğlaklıktan uzak bir e, sürecin devrede olmasını temenni ediyoruz. E, mevcut süreçte adada herhangi bir parselin yani bir tanesinin bile olduğunu zannetmiyorum. Ağaç envanteri yokken, hı hı. kod kesit röleveleri yapılıp şey yapılmamışken, e, kurul tarafından e, envantere alınmamışken bir parselde, Doğru, parselde, bina dışında başka neler olduğunu, olduğunu bilmeden, bilgisi olmadan, olmadan, değil mi? gidip orada çok şık bir projede yapsanız, kurulda buna, ah ne kadar güzel, adaya faydası olur dese, gayet iyi niyetle onaylasa, bir manipüle edilebilecek bir sürecin önüne açmış evet, oluyoruz. Evet. Çünkü bunlar bir kere kayda evet, geçirilmemiş. Evet. Burada da zaten diyor ki işte yani burada iki önemli şey var bu geçiş dönemi e, koruma esasları ve kullanım şartlarında. Demin de dedik üzerinde tescilli kültür varlığı bulunmayan parsellerde yeni yapı yapılabilir. Yani Bu bayağı bir demin, aslında başımıza derin, gelen örnek evet, e, çoğalabilir. Boş parseller var bir de üzerinde tescilli olmayan parseller evet. var. Beş Ki, dönüm arazisi var bir evet, tane küçük evi var yan tarafa beş tane daha ev yapabilir. Evet yani bununla ilgili de herhangi bir aslında... ...belirlenmiş hani kriterler, kıstaslar... ...bir taban alanı kriteri kullanım yok... ...kullanım esasları... ...tamamen kurulun şeyine bakıyor... Evet. ...kurul orası için onu uygun görecek mi, görmeyecek mi? Bu Şimdi aslında bir olur? çeşit Kurul... imar planı gibi değil mi bu? Yani sanki imar planı yerine geçen... Ya, proje, ...ama e... imar planlarında bazı şeyler vardır, Tabii. kısıtlamalar vardır... ...der ki size oradan çek... ...işte yüzde onu taban alanı geçemez... düşünür imar bilmem. planı evet. bir kere... ...yani Silüret... bütünlüğünü düşünür... Evet o bütüne göre kararlar üretir yani. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi şu anda işte bir bölü beş binler, bir bölü binleri hazırlıyor. Hı hı hı. Bunu da anlamak çok mümkün değil. Benim kafam karışık esasında. Niye yani böyle ee, Hem bu planlar yapılırken e, bu, buradan böyle bunu hızlıcana geçirip e, şey yapmak, sonuçlandırmaya çalışmak. Belki bir buçuk sene bu, sonra bütün bu hepsi süreç. olacak. Kanuni Yani ee, şeyi bekleyemez. Ee, daha önceki Yapılış, yani daha önceki imar planı davayla reddedilip düştüğü için bu otomatik olarak devreye giren bir süreç. Evet. Üç yani ay içinde yapmalısın diyor. Üç ay diyor. içinde yapmalısın. Yani buradaki top aslında biraz belediyenin elinde. Bir an önce bir ne kavuşturmalı ve bu süreci insanların e, keyfi hareket edebilecekleri evet. e, şeyi kısıtlaması lazım. Süreci ee, kısıtlaması lazım. Şey, altındaki imzalar da enteresan. Hem planları yapan Büyükşehir Belediyesi. Ve adalar belediyesi ama geçiş dönemi yapılaşmanın altına imza atanlar da onlar. Hayır yani şimdi teknik olarak hayır bu hukuki diyor kadarıyla. ki yani hukuki Orada, evet ya geçiş şey dönemi yok. yapılaşma koşullarının çıkması gerekiyor. Bu bir zorunluluk. O bir zorunluluk. Fakat mesele şu mesele bunun içeriği aslında. Yani burada Bulaklığı. verilmiş olan kararlar. Yani hiçbir e, yoğunlukla ilgili bir şey yok. Katla ilgili, gabarıyla ilgili bir şey yok. Yani tamamen şimdi kurul. Eminim ki öyledir. Hepsi çok bu konularda hassas, duyarlı ve şey davranan insanlardaysa belki hiçbir şey yaşamayacağız, sıkıntı yaşamayacağız. Ama kurul ada konusunda bizim kadar hassas ve duyarlı değilse bizlere rahatsız olacağı şeyler çıkacak. O zaman so kusura bakmayın ben bir şey söylemek zorundayım. Kurulun hassas olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kurula biz daha önce Black Bay Köşkü'nde bahçesi yakılan, kesilen... ...binası var olan ama... ...tarihi duvarlarının da yıkıldığı... ...yerine demirlerin yapıldığı... ...fotoğraflayarak yolladığımız... ...bir sene önce dilekçe verdik... ...cevap dahi vermedi kurul bize... Şimdi var olan kurul benim gözümde bu herkesin evet. gözünde farklı olabilir ama ben dilekçe dahi cevabı vermeyen bir e, koruma kurulu için tabii ki e, çok da iyi şeyler kurulu düşünmüyorum. bir e, denetimle ilgili bir kolluk kuvveti yok bildiğim kadarıyla. Hı. Siz bu tür dilekçeleri aslında belediye yoluyla, belediye Oraya ve Oraya da yolladık her yere yolladık ve bu imzalar e, evet. büyük e, şey üniversitelerin e, bölüm başkanları planlamacıların yani 48 imzalı bir şeyle gitti. Evet. Evet, belediye kanalıyla gitmişti. Aslında evet. burada belediyeye çok önemli bir sorumluluk düşüyor bu süreçte. Evet. Ee, takip belediye etmek. Belediye süper e... ekiplerini, biliyoruz ki ekipleri de son derece kısıtlı, imkanları da az. Ama belediyenin bu geçici yapılaşma e... şartları sırasında ekiplerini uyarıp... E... ...bütün e... imar potansiyonu olan arsalarda yapılacak e... kod tasihi, ağaç kesme vesaire konularda... Son derece e, hassas takipçi ve e, belgelemeci davranmasını ummak, beklemek ve istemekten başka pek e, yapacak bir şeyimiz yok. Peki, programımızın Hı. sonuna geliyoruz. Çok kısacık bizim bu e, dünya mirastır adalar dediğimiz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> Adalar... Yani UNESCO Dünya Mirası Hı -hı. listesine aldırmaya uğraşıyoruz diyorsunuz. Yani bir ön başvuru keş, gitti keş bakanla ediyorum. şu evet. anda orada duruyor. Evet. Tabii adalar e, hem kültürel e, miras hem florası ve genel peyzaj bütünlüğü ve içindeki e, kozmopolit hayatı barındırması sebebiyle aslında e, tamamen e, dünya mirasına girmesi gereken bir yer. Ama girmekle kalmayıp ben adalar için özel bir yönetim planı oluşturmakla ancak e, bunun sürdürülebilir bir yer olduğunu e, olabileceğini hmm. düşünüyorum. Yani şimdi adaları biz e, standart bir belediye gibi yani esenler ile aynı kanunlarla yönetmeye çalışmak devam edersek hani sonuç e, belli. Bugünden makus kaderimize katlanmak zorundayız. Adaların özel bir şeyi olmalı. Her e, ulaşımından e, yakıtına, efendim e, içindeki çöpün e, attığından enerji geri dönüşümüne kadar her konuda e, özel bir şartnamesi ve e, kanunu olması lazım ve buna göre yönetilmesi lazım. Evet aslında bu koruma amaçlı imar planı da tam da bu, bu perspektifle adalara Ama koruma yaklaşmalı. amaçlı, evet. Evet. Bunun yani... imar kısmını o... Üstlenmeli, İmanı düşünürken ama, bütün hı. bu konuları da düşünerek evet. aslında belki e, evet. bu perspektifi açarak hani belediye katılımı açtı. Evet. Hani bu katılımda da biz bütün sivil toplum olarak <gülüyor> bunları getirmeye çalışıyoruz. <gülüyor> evet. Peki ee, konuğumuz Hasan Çalışlardı. Hasan Bey çok teşekkür ederiz. Rica i̇yi ben iyi teşekkür geldiniz. ederim. Çok teşekkürler ee, Haftaya tekrar salıya görüşmek üzere diyoruz ve bizi de iz, dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Evet. Adalar hepimizin Evet, Çakalın, hoşça kalın. Yo tam. Dünya Mirası Adalar.